Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi kaç tane soru geliyor, devamlı sorular geliyor. E ben sühurluğa kalkamadım. Acaba orucum olur mu, olmaz mı, e nasıl olur? Sühurluk yapmadan oruc olur mu? Hatta nafile namazlarında, pazar ertesi, perşembe, yenhaf, ayda üç gün, yensaire namazlarda sühüre kalkmadım. Onu, ben sen arkadaşlar niye orucu olmadın ya sühüre kalkamadım, bugün tutmadım. Soruyorlar devamlı, suhura kalkmak şart mı? Evet, şimdi suhur, şart orucun sıhhatinde şart değil. Alimler bunun üzerine icma etmişler. Orucun sıhhatinde şart olmak niyettir. Niyeti gece getirsen yatmadan önce olur. Suhura kalktın, niyet ettin olur. Onun için suhur ne diyor Resulullah sall sallallahu aleyhi ve sellem? Resulullah buyuruyor ki: "Dür tesahhuru fe inni fi's suhuri Suhurluk yapın. Sühürde bereket var. Hadis muttefakun aleyhi. Yani sühür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşvik etmiş, sünnettir. Ama sühüre kalkamadın, senin orucun nedir? Sahih'tir. Ama suhur Nedir? Sühür önemli olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşvik etmiş. Her şey sühüre kalkması lazım. Lazımdı. Evet lazım. Ama bazen istisnada yukuya kaldım, kalkamadım, çok yorgunum, uyumadan önce sühürlüğümü yaptım, bu olur. Ama adet olarak cenelde her insan sühüre kalkacaktır. Ramazanın sühürü berekettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bi eğer hiç buramsa bir tane hurma yesen. Bir yudum su içsen o suhurun bereketini alırsın. İşte suhur orucun sıhhatinde arkadaşlar şert değil. Ha Suhur bereket olduğu için insan bir hurma da yese o ne olur? Manevi berekettir. Allah subhanahu Teala ona yardım eder. Kalır e, akşama iftara kadar e, kendisini e, sağlam tutabilir. Maneviyen ve maddiyen. Maneviyen Allah yardım eder destek verir. Maddi yönden beden faydalanır ondan. Beden faydalanır, Sühürde fayda var. Oruç tutmadan önce depoyu, tabir ise doldurursun, önünde uzak yol var. O ondan dolayı sühür berekettir, maddi ve manevi berekettir. Sünneti muakkettir, Rasulullah teşvik etmiş, üzerine basmış. Ama olmasa olmaz değil. Alhamdulillahı Rabbi Alemin.